Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. İnsanları uyar, müminlere Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz İnsanların çok mutuhafına gitti. Onun için mikâfirler, ''Besbelli ki bu, sihirbazın teki.'' dediler. Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümrân olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, onun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez.''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 Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer.